Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahı Rabbi'l 'alamin. Ala ala ve salat ala ve أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا متبدا ve defa diranku su ila havle ve la kuvve illa billahil azim. Muhterem dinleyenlerimiz, ilim irfan meclisinde bulunmak nasip olsun, buluşmak nasip olsun ve Rabbimiz Tebaraka ve Teala'nın bizlere rahmetinin eseri olan Hazreti Kur'an'dan istifadeler müessar olsun. Allah Teala Terörden iç savaştan dış savaştan vatanımızı ve sahil İslam topraklarını muhafaza eylesin diyoruz. Dünya tabii ki bir kargaşa içerisinde Allahü Teala ve Teakkides Hazretleri hayırla İslah eylesin. Ma aslahe ümmeti ümmetin başını düzelten Kur'an sonunu da düzeltecektir. Hadisi şerifi'nin muhtezasınca Allah Teala yeniden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 yani karınca ezmekten çekinirken, öyle ya, Kur'an-ı Kerim devamlı bir takvadan bahsediyor. Bir iyilikte bulunmak, ihsanda bulunmak, güzel davranışta bulunmak, teşvik ediliyor. allah Teala bir sahibi kullarını ebrar diye. Medh ediyor ki onlar, ber kimseler. El ber, men la yu'zizzer, ber kimdir diyor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 rahmet ve merhamet üzerine bina etmiştir irhamu men fil ard yarham men fil ceva siz yerdekileri acıyın gökteki melekler de sizi acısın dua etsinler şefaat etsinler errahimun yarham umurrahman yömel kıyamet acıyanlara kıyamet günü rahman teala acıma sıfatıyla muttasip olan Rabbimiz merhamet edecek buyurluyor merhamet etmeyene merhamet olunmaz Acımayan acımaz. Allah ona acımaz. Buyuruluyor. Leyse minna men lem sahir ve lem mekkril Küçüğüne acımayan büyüğünü saymayan bizden değildir. Buyuruluyor. Yani Hz. Kur'an ve İslam bize rahmeti ve merhameti bu kadar aşlarken, öğretirken bu merhametsizlik, bu insafsızlık, bu vicdansızlık nereden geliyor? Efendim. Ve la tektülü <gülüyor> enfüsekum kendinizi öldürmeyin buyuruluyor. Ayet-i kerimede. İnne Allaha kana biküm rahima. Allah size çok acıyıcıdır buyuruluyor. Bak. Son derece merhamet sahibi Rabbiniz size başkasını öldürmeyi de yasaklıyor. Ve la taqtulun nefselleti Allah. Allah'ın yasaklı kıldığı, korunmuş kıldığı. Cana kıymayın, kanakıtmayın, kan dökmeyin. Teröristlik fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın, ortalığı patlatmayın. Bunlar Allah'ın emirleridir ya. Ve la tufsidu fil ardı ba'de islahıha. Teala peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi. Düzenler ortaya koydu, cezalar ortaya koydu. Böylece yerde bir düzen getirdi. Bak cezalar var, müeyyideler var ve bir emniyet, bir güvence hast oluyor. Siz bu ıslahtan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ve la te'zefu fil ardı Fesat çıkaranlar, bozgunculuk yapanlar halinde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 Tekrar tekrar o zehri ona içirterek, o bomba üzerine patlattırarak sonsuza kadar azap edilecek. Haliden, muhalleden, hadis-i şerifte de, tabi el-i sünnet itikadımıza göre yaptığı işin haram olduğunu bilerek yapan kafir olmaz. Onun için kafir olmayınca günahkar olur. E, cehennemde ebedi kalmaz, günah miktarı yanıp çıkar. El-i sünnet'e göre itikadımız budur. Ama bu ne kadar tehditli ve tehlikeli bir rivayettir ki ebedi kalmakla tehdit ediliyor. Yine böyle diyor. ''Men yektül müminen muteammiden''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 İnsanın kafir olarak ölmesi sebebi olabilir. İnsanlara eziyet ediyorsun, insanlara zulmediyorsun, canlılara eziyet ediyorsun. Bu kadar insan yav yaralanıyor ediyor, bu e, bu kadar insan ah ediyor, vah ediyor ve dua ediyorsun. Bu nasıl olur ya? Bu zerre kadar imanı olan işi değil. Gazabullah <gülüyor> aleyh. Kasten adam öldürene mümin öldürene Allah gazap etmiştir. Allah kızmıştır. Allah Teala ona öfkelenmiştir. Allah'ın gazabının yanında ne dayanabilir ya? Ve <gülüyor> Allah ona lanet etmiştir. Lanet demek rahmetinden tart etmiştir. Rahmetinden kovmuştur. Adam öldürenlerin eline sancak verilecek. Yarın ahirette. Mahşere çıkarken sancağın üzerinde yazıyor. Hada ismi rahmetillah. Bu adam katildir. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir. İnsanların ölümüne sebebiyet verilir mi ya? Böyle bir işlere girilir mi? En ufak bir destek olunur mu? Destek olan aynı okana ortak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Bütün dünya halkı bir müslümanın kanına girmekte yardımcı olsalar, bütün dünya halkı bir imanlının, bir müminin, bir müslümanın, bir Allah'ın kulunun kanında iştirak etçeler, onun kanının akıtılması ve canının çıkması için yardımlaşmış olsalar, ekebbehumullahü cem'an finnar. Allah Teala hepsini birlikte topluca cehenneme yüzünün üstüne tökezletecektir buyuruluyor. Bir müslümanın canının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 dağlarda operasyonlarda uzaktan patlatılan e, mayınlarla her gün birer ikişer teğmen, onbaşı, er, asker e, ocaklara ateş düşüyor. Bu yavru ocaklar e, vatanın muhafazası için, müdafaası için bu toprakların, bu şehitlerin, gazilerin kanıyla yoğrulmuş toprakların muhafazası için, bölünmemesi için, düşman işgallerine maruz kalmaması için e, askere gidiyorlar. Allah yardımcıları olsun. Allah muhafızları olsun. Bak her akşam bu şekilde e haberler ne dinleyerekten e, bu haberleri e, efendim üzülmemek elde değil. Onun için e, o taraftan Filistinli Müslümanlar tabii ki bizi ilgilendiriyor. E, Trabzon'da bir olay oluyor, tabii ki bizi ilgilendiriyor. Menas bu haveliyet me'temi bir umur-i Sabaha çıktığında Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için duacıyız, bedduacı değiliz, lanetçi değiliz. Asla Allah'ın yasaklarının işlenmesine razı değiliz. Bu bombalamalar, patlatmalar, öldürmeler, bu cinayetler bunlar Allah'ın münkerleri, yasakları. Allahümün nâdâ münkerum ve Ya Rabbi bu münkerdir. Ben razı değilim. Sen razı olmadığın işten ben de razı değilim. Demekten başka bir çaremiz yok. Tabi güvenlik güçleri, asker, sivil çalışıyorlar olayları. E, inceliyorlar açığa çıkarıyorlar tabi daha önce olmadan önce caydırıcı tedbirler koruma tedbirleri almaya çalışıyorlar Allah muvaffak etsin Allah her sahadan mansur muzaffer etsin Allah Teala vatanı bölünmekten muhafaza etsin Rabbim sebareke ve Teala şanlı bayrağımızın altında ezan sesleriyle namazlarımızla ibadetlerimizle şu vatan topraklarında kardeşçe barış içerisinde İslamiyet yaşayarak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 çünkü bilenle bilmeyen bir değil buyruluyor. yalem kemel Bilen bilmeyen gibi olmaz. Ne demek kul helyes evlediine yalemun evlediine Ait kelimesinde Rabbimiz Habibine emrediyor onlara duyur ki hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? Peki burada ne demektir? Bunların mükafatı da eşit olmaz, cezası da eşit olmaz. Bu sıra iki taraflı kesiyor. Çünkü bilerek bilinçli bir şekilde namaz kılanla bilinsiz kılanın sevabı bir olur mu? Olmadığı gibi. Peki bir şeyin günah olduğunu bilmeden yapanla bilerek yapanın mesuliyeti vebali azap bir olur mu? E bir olmaz. Onun için veylül celili marraten ve veylül Cahile bir defa yazık olsun, alime 7 defa yazık olsun buyuruluyor. Bu ne demektir? He. Bu demektir ki bilmeden bir günah işleyen bir helak, bir veil, bir azapla karşılaşır ama bile bile e, bu faziletlerin meziyetleri bile bile e, bunlara rağbet etmeyen Allah'ın yasaklarını bile bile bunlardan sakınmayan tabii ki yedi kere kendine aheder vaheder kafasını vuracak kaya arar yarna afetle bulamaz. Tabii bununla beraber cahiller de her bakımdan mazur sayılmazlar. Çünkü şovları seyrediyorlar. Dizileri seyrediyorlar. Haberleri, reklamları seyrediyorlar.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 o manzaranın yansımasıyla bu bayrağımız elhamdülillah bize nasip olmuştur. Bu hepimizin bayrağı. Bunlar bizim müşterek e, efendim değerlerimiz, bunlar bizim kutsal varlıklarımız, ezanımız, namazımız, cemaatimiz veşaire birçok birleştirici unsurlarımız var. Efendim şimdi aradaki nefret tahrik etmeler, insanları birbirine düşman gibi göstermeler, birbirine vurdurup kırdırmaya çalışmaların bir manası yok. Bunlar İslam'da en büyük haramlardır. Evelat تكونوا sakın ayrılanlar gibi olmayın, bölünenler gibi olmayın. Bak telefumin ba'd ma'diyamul beyinat. Kendilerine açık seçik deliller geldikten sonra birbirine girenler gibi olmayın. Yani Yahudiler, Hristiyanlar bak ne tefrikalara, ne fırkalara ayrıldılar. Ne tefrikalara. O Katolikler, Protestanlar, bilmem neler birbirlerini öldürdüler Haçlı den Genevel Avrupa'nın kendi aralarındaki savaşları milyonlarca insanı öldürdüler. Mezhep Çatışmasıyla. Hepsi Hristiyan oldukları halde sırf mezhep çatışmaları yüzünden. E böyle şeylere sebebiyet verilir mi? Bunlar caiz olmayan şeyler. Bunlar haram olan şeyler. Bu ayrılıkları allah Teala ne diyor? yasaklıyor. İşte Evs-i kabilesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvel, Medine-i Münevvere icletinden ve onların İslam ile şereflenmelerinden evvel, Medine halkını yani Ensar-ı Kiramı teşkil eden, en büyük ekseriyetini teşkil eden iki kabile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 O Medine yakınlarında bulunan Yahudileri Kurayzaoğulları, Nadıroğulları o zaman Yahudi kabileleri vardı. Medine civarında kaleleri vardı. Oralarda eski yerleşimle yerleşmişlerdi. Ee, Şahs İbni Kaysi isimli bir Yahudi. Bunlar rahatsız oldu. Bu, e, bu onu çok rahatsız etti. Baktı ki böyle sahabe-i ensar Evsile Hazret'in o eski günlerinde bildiği için oho eskiden ne savaşlar olmuştu aralarında birbirlerinin kanlarını akıt, akıtan insanlar. Şimdi böyle nasıl kardeş olmuşlar?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 birbirine kalkar vurar kırar bunlar da çok iyi biliyorlar bu planları da iyi yapıyorlar işte şeytan işi yok şeytanın taraf işi yok bunlar milletleri birbirine vurdurmak iç savaşlar çıkarmak dış savaşlar çıkarmak dünyayı kan gölüne döndürerekten kendileri efendim silah satarak ve sahir planlar yaparak kendi emellerine kendilerine tahsis ettikleri büyük projeler milletin vatandaşlarına göz dikmişler sularına göz dikmişler ırmaklarına göz dikmişler barajlarına göz dikmişler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 Üçe bölünmek üzere ne büyük bir tehlike içerisindedir. E bizim doğumuzda olan olaylar meydandadır. Her gün askerlerimizin, e, şehit askerlerimizin cenazeleri, evlere, ocaklara e, düşmektedir. Ateş ocaklara düşmektedir. Düştüğü ocakları yakmaktadır. E bunlar göz önündedir. Her gün devam ediyor bu. E bunu bir kışkırtan var, buna bir finansör var, bunun bir finansörü var. E bu, bu iş parayla olur, bu iş güçlen olur, bu iş silahlan olur. Bu, bu eşkıya dağlarda nasıl geçinecek?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 mezhep çatışması olabilir mi? Din çatışması bile olamaz. Bu memlekette Osmanlı zamanında bu kadar zimmiler yaşadı. Yahudilerin, Ermenilerin hep statüleri vardı. Bunlar çeşitli görevlerde bulundular. Yahudisi, Hristiyanı işte Ermeni zaten Hristiyan. E bunlara hiçbir zulüm yapılmadı. Hiçbir eziyet yapılmadı. Bunlara görevler verildi. Bunlar en iyi paraları kazanan esnaf tüccar sınıfındandılar. İslam'da can güvenliği var. Mal güvenliği var. Irz namus güvenliği var. İslam'da herkese efendim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 Söz taşımayı yasaklamış İnsanların arasını efendim kırdıracak Bozacak her şeyi yasaklamış Yalanı çerbest ettiği bir yer neresi? İki insanı birbirine barıştırmak için Yalan bile caiz görülmüş Neden ki? E sen gidip doğru her yerde söylemezsin Adam onun aleyhine sinirlendi Sövdü saydı E sen gidip bak bu sana böyle söyledi senin arkandan deyip de, O adamı tahrik ederek o adama saldırtmak Caiz midir? E ben doğruyu söyledim e Doğruyu söyledin ama adama adama vurduruyorsun Burada doğru caiz midir? Yalan caiz olduğu yer neresi? Gülüyoruz diyorsun ki falanca senin için çok iyi konuştu. Neden? O onu sevsin, o onu sevsin. Yani insanlar birbirini sevsin diye, aralarında sulh olsun, barış olsun diye efendim İslam yalanı bile serbest etmiş. Böyle bir düzen. Bunda hiç kargaşaya mahal olur mu? Hemen katile muahheden. Lem yarah Zimmi olan. Yani mesela diyelim bu vatana Türkiye vatandaşı değil, dışarıdan gelmiş. Turist vaziyetinde gelmiş ama ona vize verilmiş. Pasaportu var, vize verilmiş. Adam eşkıya değil, dağdan kaçıp gelip de memleketi yağmalama, yıkma gelmemiş. E gezmeye gelmiş. Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, Budist olabilir. Ne olursa olsun buna dokunamazsın. Bunun da dokunulmazlığı var. sadece Müslümanların dokunulmazlığı yok ki. E sen şimdi bu adama efendim o patlatıyorsun kendi. E ben kendimi patlatıyorum. Anladık da yanında kaç kişi ölüyor? E sen bu bu insanların kanının sorumluluğuna nasıl girersin ya? Bundan dolayı ne diyoruz? E sen e burası kilise olmaz kiliseyi de patlatamazsın havra havrayı da patlatamazsın sana İslam böyle bir izin verdi mi sahabe-i kiramın böyle bir tatbikatı var mı hiç böyle bir şey var mı ya işte Osmanlı en yakın İslam'ı en güzel yaşayan bizim ecdadımız Osmanlı ecdadımız en yakın ve en güzel şekilde İslam'ı tatbik eden işte İstanbul Suriçi Fatih Sultan'ın verdiği güvenceler güvenlikler içerisinde e Fatih Sultan bunu kafadan mı verdi İslam ona öğretti e şimdi sen diyorsun Fatih Sultan işte şöyle e, efendim iyi davrandı e, Bizans'tan kalan halka et, e, tebaaya işte şöyle iyi davrandı onlar onu şöyle sevdiler e, bunlar lafla konuşulan şeyler değil ki bunlar icraat ve tatbikatla gösterilen bilfil yaşanılan hadiselerdir ama Hazreti Fatih'e bu şuuru veren elbette ki İslamiyettir çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi seriyelere müfrezelere bile çocuklara dokunmayın kadınlara dokunmayın din adamlarına dokunmayın rahiplere dokunmayın el silahı tut tutmayanlarla uğraşmayın Eli tutanları da İslam'a davet edin. Onlara doğruları anlatın. Evvela davet var, tebliğ var. Mesela e illa da savaşacağım diyen sana saldıran, tabi sen müdafaa edersin. Seninle savaşanla savaşırsın. Bu ayrı dava. Vatanı müdafaa var. E tabii tabi ki işgale karşı direnmeler var. Seferberlikler var. Kurtuluş savaşı gibi büyük mücadeleler var. Bunlar da İslam'ın emri. Ama e durup duran insanlara efendim, eziyet, zulüm, kan akıtmak, can yakmak haram. Ne buyuruyor? Cennetin kokusu Enleri hâle yürüyedim. 40 bir vaat 40 sene, bir vaat 500 senelik mesafeden cennet o kadar güzel kokar ki, 500 senelik yoldan cennetin kokusu duyulurken kim bir cana kıyarsa velev ki kafir de olsa zimni yani zimmi ne demek? İslam ona Müslümanlar e, güvence vermişler. E Şimdi Türk vatandaşı olmasa da turist bile olsa dışarıdan gelene cevaz ver vize veriliyor. Buyur gel güvencenin bize aittir denerek o kişi geliyor. Turist oluyor işte Pakistanlı bir kişi mesela ölmüş. Kaç tane Pakistanlı şimdi yaralı var mesela ne olursa olsun orada. E, turist rastlamış dışarıdan gelmiş bizim vatandaşımız olmayabilir. Müslüman da olmayabilir yani Pakistanlı olmaz da İngiliz olur. Yahudi olur bizim insanların şahıslarıyla kimsenin efendim e, şahsıyla bir şeyimiz yok. Çünkü onlar güvence altında gelmişler zimmi statüsüne gelmişler vize almışlar. E geziyor adam orada bir şeyden haber yok bir yer bakacak işe git bir yere girmiş mal almış çıkmış vesaire. E bunları öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Lem yara raihat el cennet. Bak 500 senelik mesafeden cennetin kokusu duyulur o, o kadar yakına bile gelemez cennetin kokusunu duyamaz. Onun için Allah Teala adam öldürmeyi menkatelen nefsen gayri nefsine fesad fil ard ancak bir adam öldürür de o kızas edilir veyahutta yeryüzünde bir fesat çıkarır da işte ceza e, muhakemesince e, ona o ceza verilir. O ayrı dava. O devlete kalmış bir iş. Fertlerin bu cezaları vermeye hakkı yoktur. E, bunların dışında bir adam haksız yere, suçsuz bir cana kıyarsa Fekennemâ katelen nâse ya. Sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Yani dünyada bu kadar insan yaşıyor. 7 milyar insanı öldürmek ne demek? E, bir kişiyi öldürmek o demek işte ya. Ve men ehiyâ fekennemâ. Ehiyen nâse bir insanı dirilten, bütün insanları diriltmek gibidir. Diriltmiş gibidir. Onun diye yaşamasına sebebiyet veren, onu tehlikeden koruyan. Değil mi? E kan kaybından gidecek. Sen ne yaptın? Hemen yetiştirdin hastaneye. Bana bana ne demedin? Şimdi bu bulaşmasın diye kaçmadın. Sorumluluk aldın. Efendim mesela bir insanın yaşamasına bir sebebiyetin oldu. Yaşadan Allah, öldüren Allah. Ama kim sebebiyet verirse, bunun sevabı da ona ait. Ve valide onun aleyhine dönecek bir şey. E yine böylece. E bir insanın iman etmesine sebep oldun. Onun manevi hayatına sebep oldun. Bir insanın namaza başlamasına vesile oldun. Bir insanın haramlardan, içkiden, kumardan, faizden, fuhuştan kurtulmasına sebep oldun. Sanki bütün insanlığı hidayetine sebep oldun ya. لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُولًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكُمْ الْحُمْرِ النَّعَمْ Ey Ali Allah senin sayende vesilenle seni sebep ederek bir kişiyi hidayete erdirirse işte maddi ihya var, manevi ihya var. Nasıl ki adamın canını kurtarmak, korumak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 benim bu konuştuğumdan haberi olmaz. O ona aramış. O ona kul kula sebep olmuş. E böylece ne oluyor? Bütün insanları diriltmiş kadar. Bütün insanların hidayatına sebep olmuş gibi sebep alacağını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu hadis şerifle beyan ediyor. Ey Ali diyor. Senin sebebinle Allah bir kulunu yola getirse senin için kırmızı develerden daha gayrılıdır. Yani şu anda Hepimiz tabii geçim dertlerimiz oluyor, sıkıntılarımız oluyor. şuyumuz olsa, buyumuz olsa diye dilek ve temennilerimiz oluyor. O zaman arabın en fes malı, en değerli malı, şimdiki son model işte BMW cipler, Mercedes cipler, arabalar gibi değerli malı, kırmızı develer. E bütün dünyanın develeri yani bütün BMW'si, Mercedes'i, bütün en kaliteli, kıymetli arabaları efendim diyelim vasıtların fabrikalarının sana çalışmasındansa, sen için daha hayırlıdır bir kişinin yola gelmesine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 Telef olması için çalışmayacağız. İnsanların ihyası için, abad olması için, ocakların mamur olması için çalışacağız. Yoksa yakmak, yıkmak, patlatmak, kırmak, dökmek Müslüman işi değil. Değil. allah Teala dünyayı mamur olmasını bizden emrediyor istiyor. Yoksa dünyayı kırın, yıkın edin buyurmuyor. O kafir için münafık işi Allah muhafaza etsin. Ekinleri ateşe verir, hayvanları telef eder. Bunları münafıklar yaptığını Kur'an-ı Kerim beyan ediyor ve idatvelâ sa'a fi'l ard li yufsid fiha hevelike'l harth o kafir mürtet müslümanım diye geliyor habibim sonra senin yanından çıkıyor senin yandan ayrıldığı zamanda uğradığı insanların müslümanların ekinlerini ateşe veriyor zür nesillerini yani işte hayvanlarını koyunlarını efendim talan ediyor vallahi la yuhibbu'l Allah fesadı sevmez Allah bozguncuları sevmez la ilahe illallah la Allah fesat çıkaranları sevmez Allah Teala ıslahı sever. Ara bulmayı sever. Hayra çalışmayı sever. İyiliğe çalışmayı sever. Hayrunnaş <gülüyor> meyenfeunnaş. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Onun için bak bu kadar ayet hadis okuyoruz. E bunları insanlara anlatmak lazım, dinletmek lazım. İnsanların bunları dinlemesine sebep olmak lazım. Bak adama sana Allah can verdi. Bu canı kendi yarattı. E sana emanet etti. En şerefli varlık olarak seni etti Senin kendi canına kıyman senin elinde değil. Allah Teala bunu sana haram etti. Allah Teala'nın sana verdiği canı ancak o alacak. Sen almak kalkarsan sana ne olur? Cennet, haram olur. Badrani abdi bir nefsi, haram tuhaf cennet. Birisi harpte bir yara aldı yarasına dayanamadı yara yaranın ağrısını açtı neyse. Kendisini tekrar sablayarak kılıcına mızrana neyse intihar etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu şu adamın yaptığını gördünüz mü? Allah teala'nın bunun hakkında ne buyurduğunu duydunuz mu? Nereden duyacağız? Sen buyur ya Rasulullah.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 Allah Teala bize rahmet etti. Acıdı da Kur'an gönderdi. Kur'an öğretti şimdi. Acındığımızı bilmeyecek miyiz? İnsan acındığını bilmezse bunun durumu çok acınmaklık olur. Çok kötü olur. Dünyası ahireti perişan olur. Onun için biz inşallah ıslaha çalışacağız. İnsanların düzelmesine sebep olacağız. İnsanlara acıyacağız. Allah Teala da bize acıyacak. Er-Rahman. O Rahman ki yarattıklarına son derece acıyan Analarından babalarından çok ödeyeceğin Allah, ''Allemel Kur'an.'' Kur'an'ı o öğretti. Hiç ayet nedir bilmezdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bilmezdi. ''Makün tetediri, mel kitabu vel iman.'' ''Habibim sen bile Kur'an nedir bilmezdin.'' İmanın tafsilatını bilmezdin. Bilirdin seni Yaradan var, Allah var. E tamam ama e bu Kur'an gelmezsen evvel, Allah Teala'nın bu kadar isimleri olduğunu, bu kadar sıfetleri olduğunu...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 Maşerete çıkışta neler yaşanacağını anlatıyor. Kıyametin nasıl kopacağını anlatıyor. Sonsuz cennet, sonsuz cehennemden bahsediyor. Cennetteki mükafatlardan, cehennemdeki azaplardan bahsediyor. Nelerden bahsetmiyor ki? Bütün ilimler Kur'an'da. Eşini Kur'an benim moralimi bozuyor. İşte bana ölümü hatırlatıyor. Ahiretten bahsediyor. E zevklerimi engelliyor. Anlattık ama senin zevklerin sana zararlı zevkler.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 Ben yol gösterici, hidayete erdirici, bir rahmetim diyor. Allah'ın acımasız eseriyim. eşin şimdi kainatın efendisi gelmiş, ya bu peygamber de nereden çıkmış işte, benim peygambere ihtiyacım yok. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Kur'an, e Kur'an'ı e Kur okursan dinlersen, Kur'an'ı anlatanlara kulak verirsen aman moralin bozulur, huzurun kaçar. Olur mu öyle şey ya? Esas Kur'an'ı dinlemezsen huzurun kaçar. Millet birbirinin malına dalar, canına dalar. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, ahiretten korkmazsa, ben dirileceğim hesap vereceğim diye bilmezse, öyle ölürüm ot gibi biterim biterim zannederse, bu milletten nasıl baş edeceksin? Ancak Allah korkusunu insanların içine vereceksin. Herkesin başına bir polis bekçi koyamazsın ki ya. Onun için biz Kur'an sofrasında ruhlarımızı doyuruyoruz, birbirini ihya etmeye çalışıyoruz, Kur'an'ın verdiği hayatla hay oluyoruz, diriliyoruz.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 Ola Olaki şükredersiniz diye e Bu kadar kulaklar, gözler, gönüller halketti e Şimdi insan kendisini yoktan var eden Veli nimeti olan Yoktan yaratıcısı, yaşadıcısı, yetiştiricisi olan Anasının babasının da Rabbi olan Geçmiş atalarının da Rabbi olan Hepimizin Rabbi olan Rahman Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Rahmetine şükretmez mi? Acındığını bilmez mi? Ya Rabbi senin Kur'an'ın, senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana büyük nimet oldu, rahmet oldu, nur oldu. Allah'ım benim kalbimi, gözümü, gönlümü Kur'an'ın nuruyla aydınlat ya Rabbi alemin. Hazreti Kur'an'ı bana nur et, derdime deva et, hastalıklarıma şifa et. Demez mi? Onun için Allahu Teala'nın büyük lütfu namazhar olmuş kimseleriz. Şu Kur'an'dan haberimiz var. Şu halallardan, haramlardan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 Allah bu imanla birlikte dünyada da hasene versin, ilik güzellik versin, ahirette de hasene versin. Tabii ki Allah'ımızdan nimetini isteriz. Allah'ımızın nimetini muhtaçız Ve selullaha min Allah'ın fazl-i kereminden isteyin buyuruyor. Allah Teala istememizi emrediyor. Eyüp aleyhisselam yıkanırken altın çekirgeler düştü. Dolu onları öylece peştavanına topladı falan. Bir tane kaybolması hatta istiyor. Mevla burada ki, ya Eyüp yetmedi mi? E bu kadar bol e, nimet verdim sana yani neyin eksik? Yine de niye bu kadar böyle titizlikle düşenleri topluyorsun, arıyorsun. Ya Rabbi ben senin fazu keremine ve lütfuna muhtacım. Senin lütfundan doymam dedi. Allah'ın peygamberlerinin sözleri ve fiilleri ve hareketleri bize de örnektir ve sünnettir. Dolayısıyla biz Allah'ın lütfuna doymadık. Fazu keremine doymadık. Biz muhtacız. Rızkına da muhtacız. Yağmuruna da muhtacız. Hidayetine de muhtacız. Vereceği ekmeğe de muhtacız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 bu İslam'ın, bu namusların, bu vatanın, bu bayrağın muhafazası için can veren şehitlerimizi de garkayı garik rahmetlerine gark eylesin, kabirlerini nur eylesin, makamlarını cennet eylesin, derecelerini âli eylesin diye dualar edelim. Tabii ki herkesin bir eceli var. Eceli gelenin de yaşama şansı yok. Ölmek istesen Allah öldürmeden ölemesin. Yaşamak istesen de Allah Teala'nın eceli geldi mi yaşayamasın. Biz kendi elimizde değiliz, biz Rabbimizin elindeyiz.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 nimetin tamamlanması nedir peki biliyor musun ne istiyorsun ne istediğinin farkında mısın sordu tabi onlar e, biliyorsunuz ki işte bilgiçlik yapmazlardı bilselerdi de ve Resulü alem Allah ve Resulü bilir dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu inne min temâ min nimeti el fevze bil cenneti ve necâte min nâr işte şimdi dünyada yersin, içersin, ev var sahibi olursun, çoluğun çocuğun olur, sahat olur, emniyet bu, güvenlik, can güvenliği, mal güvenliği bunlar hepsi büyük nimetler. Allah bu güvenliklerimizi, bu nimetlerimizi bozmasın, bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Amin diyoruz. Ama tabii en büyük nimetler ne zaman? Cennete girdiğin zaman, cehennemden kurtulduğun zaman, işte o cennetteki köşküne, sarayına yerleştiğin zaman bir daha çıkma korkusu da yok. Çünkü...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 o zamanda tamamlanmaz buyuruyorlardı. Çünkü neden? inne min temamin nimeti. Hadis diyor ki nimetin tamamlanmasından bir kısmıdır o. Ama tam inne tamamen nimeti buyurmadı. Nimetin tamamı ne zaman Rabbimizin cemalini göreceğiz? El yavmü Şimdi size rızamı helal ediyorum. Fela esratu aleyküm ba'de öbede. Artık sebediyen kızmayacağım müjdesini dinleyeceğiz, işiteceğiz. İşte o zaman sonsuz nimete ve tam nimete ereceğiz.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 İkametgahlar çıkartıyorduk falan kaç sene oturacaksın ki? Ne zaman öleceğim belli değil. İkametka çıkarıyorsun. Bizi ikametgah olan, ebedi ayrılmayacağımız cennet yurduna konduran yerleştiren Allah, lahyemesünafiya nasobun. Artık bize yorgunluk dokunmayacak, çalışmayacağız, yorulmayacağız, yemek yapmayacağız, pişirmeyeceğiz, kaynatmayacağız, hasta olmayacağız, ameliyat olmayacağız ve lahyemesünafiya luhub. Artık hiç boş işler, yorgunluklar, sıkıntılar, zahmetler. Bizlere dokunmayacak işte o Allah'ımıza hamdü senalar olsun diyeceğimiz günü göreceğiz. İnşallah nimet o nimettir. Gün o gündür. Bütün gayretler, bütün çalışmalar, çabalamalar o güne kavuşmak içindir. Evet, zikrimizin, fikrimizin Sübhaneke Allah'ım ve Allah'ımızın tesbihiyle, hamdiyle, zikriyle meşgul olacağımız bundan sevk alacağımız bu tesbihler gıda yerine geçerek efendim nefesimiz gibi cennet ehlinin nefesi tesbih olduğu üzere bir atın aldığımız verdiğimiz nefeslerin tesbih ve zikir olacağı o rahatlığa ereceğimiz günleri gözleyeceğiz. İşte en sonunda da cennette her duanın, konuşmanın, eğlencenin, zevk-ı bitiminde yapılan dua ile bitireceğiz. Ve ahiru duavana enel hamdulillahi rabbil Ne kadar hamd edelim? Ne kadar şükredelim?